Türkçe, masalları. Çiçek Açan Ağaç Evvel zaman içinde Hindistan ülkesinde Alayma adındaki zengin bir tüccar Sırmalı kumaşlarını, pamuğunu, yününü, yeşil ve değerli taşlarını Avrupa'ya ve Orta Asya'ya satmak için denizlere yelken açıyordur. O dönemde bu yolculuklar aylar sürüyormuş. Bu yüzden yola çıkmadan önceki gece Tüccar'ın arkadaşları şans dilemek için evinde bir araya gelmişler. Eğlence devam ederken arkadaşlarından biri Tüccar'a bir soru sormuş. Alayma, aylarca dönmeyeceksin. Yokluğunda hangimizin evine, topraklarına ve depolarına bakmasını istediğini bize söylemedin. Merak etme kardeşim. Benim cigmim hepsiyle ilgilenecek. Ne? Ne? Ona mı? Şu cigmiye mi? Atlarına bakan adama mı? Evet, elbette. Sen iyi misin Alayma? Cigmi fakir bir at bakıcısı ve tüm servetini onun idaresine mi bırakıyorsun? Ya hepsini çalıp kaçarsa... Tatyü ve zenginlik açısından sana eşit olanlar yerine hizmetkarlık eden birine güvenmek büyük bir aptallık değil mi? Cigmi yıllardır tanırım. O iyi ve sadık bir adam ve ben onu hizmetkar olarak görmüyorum. O benim arkadaşım. Sadece eşitler arkadaş olabilir Alayma. Hizmetkarına ne kadar iyi davranırsan davran, hizmetkarınla asla arkadaş olamazsın. Sana katılmıyorum. Cigmi hep arkamı kolladı ve bir arkadaş kadar destek oldu. Biz aynı fikirde değiliz. Onu Buda'ya götürelim. Belki de Buda nasıl bir aptallık yaptığını anlatabilir. Tüccarın arkadaşları onu alacakaranlıkta karanlıkta Bamyana ağacı altında vaaz veren Buda'nın yanına götürmüşler. Durumu Buda'ya açıklamışlar. Söyleyin ona efendim, tüm servetiyle ilgilenmesi için fakir bir hizmetkara nasıl güvenebilir? Bu aptallık değil mi? Özellikle de biz, eşit statüde olan arkadaşları o yokken her şeyle ilgilenmeye hazırken efendim. Bu da onlara gülümsemiş ve bir hikaye anlatmış. Uzun zaman önce Benares'de bir kral yaşarmış, bahçıvanlı severmiş. Ve birçok mutlu saatini sarayındaki bahçeyle uğraşarak geçirilmiş. Bütün ağaçlara, bitkilere ve köklere sevgiyle bakarken hepsinden çok sevdiği bir ağaç varmış. Çiçek açan ağaç. Kimse ağacın yaşını bilmiyormuş. Ama devasa bir canavar gibi bahçenin tam ortasında yükseliyormuş kökleri dünyanın derinliklerindeki bölgelere dek uzanıyormuş ve dallarının göklere uzandığı söyleniyormuş. Tüm Benares şehri bazılarına göre bin yaşından daha yaşlı olan bu ağacın varlığından gurur duyuyormuş. Onu gören herkes elinde olmadan gücünü ve büyüklüğünü takdir ediyormuş. Gören insanlar o kadar etkileniyormuş ki Köklerinin yakınında büyüyen küçük kuşa otonu kimse fark etmiyormuş. Bir gün kral ve kraliçe saraydaki taht odasında birlikte çay içerlerken birkaç sıva parçası aniden kralın üzerine düşmüş. Sıva mı? Kral yukarı bakmış ve tavanı tutan, devasa sütuna dek uzanan büyük bir çatlak olduğunu görmüş. Sütunun parçalandığı belli oluyormuş. Eğer yerine yenisi konulmazsa, tavan ve bütün saray çökebilir ve içerideki herkesi öldürebilirmiş. Kral tehlikeyi görmüş ve hemen uşaklarıyla marangozlarını yollayarak, devasa sütunun yerini alabilecek sağlamlıkta bir ağaç bulmalarını istemiş. Uşaklar bahçeyi taramış ve haber vermek için geri dönmüşler. Bu büyüklükte bir sütun yapılabilecek kadar sağlam tek ağaç var. O da çiçek açan ağaç efendimiz. Oh, en sevdiğim ağaç mı? Emin misiniz? Sarayın bahçesindeki tüm ağaçlara baktık efendimiz. Ama hiçbiri yeterince güçlü değil. Çiçek açan ağaç hariç hiçbiri. Kral, sevgili çiçek açan ağacının kesildiğini düşünerek üzülmüş ama... Açıkçası başka bir yolu da yokmuş. Ah, sevdiğim ağacı kurtarmak uğruna sarayda kalan o kadar çok insanın hayatını riske atamam. Peki, mecbursanız kesin. Çiçek açan ağacın perisi ve tabii ki diğer tüm ağaçların perileri ve kuşlar olacak felaketi hissetmişler. Eski ve gizemli çiçek açan ağaç kesilmek üzereymiş. Kuşlar ötmeyi bırakmış, hava birden durgunlaşmış. Bahçeyi bir anda hüzün ve ölüm gibi bir sessizlik kaplamış. İşte o zaman kuşa otunun perisi çiçek açan ağaçla konuşmuş. Ertesi gün adamlar ağacı kesmeye geldiklerinde ve baltalarını gövdesine vurmak için kaldırdıklarında... Durun, ağaç buradan çürümüşe benziyor. Bakın, gövdesinin rengi değişik. Evet, burası çok yumuşak. Bu ağacı kesemeyiz. Büyük bir sütun yapabilecek kadar sağlam değil. Bir türlü anlamıyorum. Daha dün bu ağaç güçlü, sağlam ve muhteşemdi. Ve şimdi her tarafından çürüyor. ''Belki de bu ağacı hiç kesmeye kalkmamalıydık.'' Ağacı kesmeye gelenler gidince kuşlar yeniden ötmeye başlamış. Rüzgar dalların etrafında en güzel şekilde dans etmiş ve sanki biri bahçeye yeniden yaşam ve eğlence dalgası yollamış. Çiçek açan ağaç yeniden o güçlü ve muhteşem haline gelmiş.'' Diğer ağaçlar bunu görünce çok şaşırmış. Aaa! Çiçek açan ağaç. yine iyi ve sağlıklısın. Gövdeni nasıl çürümüş gösterdin? Ah, Bunu arkadaşım kuşanın perisi sayesinde yapabildim. O bu kalemunların perisiyle konuştu. Ardından bütün bu kalemunlar gövdeme çıktılar. ...ve sonra çürümüş ağaç kabuğu rengine büründüler. Beni kesmeye gelenler bunu görünce... ...gövdemin çürümeye başladığını sandılar. Peki gövdeni nasıl yumuşak yapabildin? <gülüyor> Bu kale bunlar... ...hızla hizmetkarların gövdeme dokunacağı yere hareket etti. Yani benim gövdem yerine bu kelemunların yumuşak gövdesine dokundu ve gövdemin yumuşayıp çürüdüğünü sandı. Gerçekten kuşa, büyük ağaçlar denen arkadaşları ona hiçbir şekilde yardım edemezken, senin bilgin onun hayatını kurtardı. Teşekkür ederim. Ve bu da hikayesine son vermiş. Arkadaşlık ve Güven Bilge ve sadık olan kişilere verilmiştir. Bilgelik ve sadakatin kişinin statüsüyle hiçbir alakası yoktur. Kişinin karakter özelliklerine bakmak lazım. Zenginlik, statü, yaş ya da meslek gibi dış özelliklerine değil. Bunu duyan tüccar, Buda'nın yanından başı eğik ve mütevazı şekilde ayrılan arkadaşlarına gülümsemiş. Bir daha asla kişileri para ya da statüleriyle yargılamamışlar, aksine kişinin karakter özelliklerine bakmışlar. Eğer bilge ve sadıksa ona büyük bir saygıyla yaklaşmışlar.